Şimdi zann-ı abdi değil, ben kulumun zann-ı enzindeyim. Ah, mürsül kalbinin altına kalbim dökülür, yarabbim, şüfen yok bunun vakti dökülür. Sen anlarsın diyor, siz ikimiz de bakarsın ha kardeşlerim. Doğru söylen, bunların içinde ravıça yaparsanız kalbi kalb rahatlaşan yok mu? Kalbine bir atak şüfen yok mu? Kalbi cilt-cilt yok mu, kalbi cilt atan yok mu, ne türlüsü var, ben biliyorum içinde bunu. Oraları geçenler de çok, onun için, biz yapamadığının için olmaz zannetme, olur da sen yapamayın. Sen yapamayın, bunun için yok. Tanrı Ya Rabbi, İlhâsı İlhâhiyyâni kalmînâ. İhsıl hamidârı, yani lütfen Rabbi. Resul müninin altında olan kalbi hakikinin, hakiki kalbi, e, asinası, yuvası bulunan, kalp sanayi gerisine art ilahi olan, art ilahi olan kalbi mühittin, insanın kalbi arsullaha mı söyle, el kalbi arsullaha, kendi kendine diyor yani, senin kalbin asr Rahman gibi bahat Ay vay! Bulunan kalbi sanırgerisine, ah-ı ilahi olan kalbi miltikten, fiyozat-ı samadaniyetinin müdürü için intibar istirhamda bulunur. E her ne kadar aldı ilerse, istirhamını kendileri diler uzatır. Ondan sonra kalp, kalp genzlikle başlar. Ya, tarikası Aliye. Aliye-i Naksibendiyeni, Daire-i Mezzet Bahiretine giren bir talib-i Saadet için gayet mühim bir keyfiyet daha vardır. Bu tarikata giren gayet mühim bir keyfiyet var. Bunları duymalıyız, yazdın da okuyamayın. Semaçta hırsızlıklar yok. Onların e, muhabbetlerine artırmanın için geliyor ama sizler lazım bunlar. Çok büyük lazım. Evet, bahiresine giren bir sadibi sadiq için gayet mühim bir keyfiyat saha vardır. O dahi, esnaf-ı günlerden düşünülen, ve kûnûmâ ab-sâdîk, sâdâk-ıllâhûl-abdîm. Ayet-i hatırda bulundurmaktan ibarettir. Hatırda, hatırda. Sen yani o derste kalbini açıp, yukülü ölmeden başka, her zaman hatırda bulundur, bulundur da bak, durabilir mi le sayısın? Kardeşinizin birisi burada olmadı mı bilmiyorum. Burada olduğumu mu bilmiyorum, rüya olur diye. E, öyle, gibi. E, senelerce, otuz üç sene değerli. Üç sene, bir iki sene olmalı. E, geldi ki birkaç ay sonra efendim, dependen dırnağım, her yerim çakır çakır çakır çakır çakır çakır çakır. çakır. Aman dersimizi tatil edin. Bir hafta ondan sonra gelin. Bir hafta tatil ettik. Nasıl yine vücut Sıkıntılı değil de, her yerinde kıpısı var. Sabitaya geçtim de öyle sütü, gideceğiz. Bu silokun çok istiyadatına geldim. Kadınçı, kalbini tuttuklarım, kalbini. Sönlümenin altında bir diyas tals çanağı şeklinde Suyuzat-ı İlahiyye'nin oraya girdiğini, Orayla Allah, Allah diyecek, yani dilini damağına yapıştır dahil, işlerini yiyin, dolağını yiyin. Git böyle yiyin, yasayı can alacak, şimdi de dışarıdan çekelim. Yani dedi ki, gazin diyor, böyle diyor, tırt tırt tırt, sahat gibi atıyor ama vücutun her yerlere var gibi. Uluğa geçirdik, tersler, sula geçirdik, kapıyı geçirdik, ehvaya geçirdik, nefse geçirdik, züky tüky tüky geçirdik. Çok acel ettiği için, etmez diye kalbimizden baştan baştan buraya gelin, nefis bak, o geçerilsin, sen illetmeyiz. Oldu hepsi, yok. Hep. Biriyle böyle, ama böyle, hiç bir çalışan da oluyor. Hiçbir. Yani size soruyorum. Abdesti, Ağzını teyge ederekten, duasını okuyarsan, alttan. Namazı huzurla kılsan gelen bir Yürümde de adamlar var. O da atması benden, değmesi senden şekilde el kılıyor, odakılıyor. Başka da bağda, kalbi. Bunun ikisinin namazı bir olur bu olmazsa. Bazı yer sokuyan var, kendini adet etmiş, böyle bağmaklarıyla çekiyor, oluyor işte diyor. Çok şükür tarikattayız. Çok şükür tarikattaya, yani bir maksul değmez vallahi Hiç semeresi olmaz. Var mısın kardeşler? Şimdi gittir git çalışalım, gittir alalım inşallah. Malum olduğu üzere nefis ve şeytan gibi iki düşmanı bir etmek, müdafaa etmek her birinin kârı değerdir. Hem nefis var, hem çiltan var. Bu iki düşmanı müdafaa etmek, her birinin kârı değildir. İki kessek bir başka Bunun için görüyoruz ki bu düşmanlar milyonlarca ünleri ifa ederek ne kadar düşman devletmiş ki ahveler dolmuş, kademeler dolmuş, sinemalar dolmuş, televizyonun başları dolmuş. <gülüyor> görüyoruz ki bu düşmanlar milyonlarca ünlüleri ifa ediyorlar, bizim elimizden de alıyorlar. Bu iki düşman nefsle şeytan. Cenab-ı Hak gibi bir Hâlık-ı Azimlerine, Cenab-ı Allah gibi bir Hâlık-ı az, Azim Mevla'ya, Mevla'ya, bir Reddak-ı Kerim'ine, ikram eden, rızıklar ikram eden, şimdi birer senin ağzını tek kuruyordun, al kiraz olsa gün getirildi 15 cimriye insade var, Canım yani çok ister, çok şükür rüyor o ne? Allah rüyordu benim. Çünkü, istavulmuma imkan yok olur ben öyle. Yani son zamanında hastalık bizimden ikramına kurban oluyor Allah'ım. İnşallah sabır versin Allah. Şöyle on dört tane biliyorum ondan ağzımı alıp. Şimdi var mı güne var Getirirler, yığımı koydular. Şimdi istemiyorum yani. Hemen koydular. Allah'ın rahmeti vermişim, maalesef. Ceva gibi yok, var mı efendim kahveniz var mı, çayınız var mı, şekerin hepsi illeri gibi, çok çok bizde var. İzmir'de de öyle dedim. Kayseriler kendi kendine aramışlar, 2-3 tanesi yarım kilo ben buldum efendim. 250 gram kahve ben buldum efendim. Ben hiç feda olsun, Al sohbetlerimi unutamıyordu yok. çok gönüllerdi bu tarafa dövündü, elhamdülillah. Bakıyorlar, fiyat ediyorlar. <gülüyor> Öyle ya, kendi yani kuşturma cami geziyorsun, hangi camının vaazı daha çeşitliyse şey koşuyorsun, oraya gidiyorsun. Bizim mahallerin camısı bu ben işte, buraya gitmez, lakin demeyiyorsun. Hangi e, hafız teravihi yayını kıldırırsa oraya kopuşurdu, develer. Orada bir, e, şimdi orada yapılan cami ismi neyse ama olamıyor, o, her o hayara namazı diğer bizlere oraya gidiyorlar hep. <gülüyor> Anlamışsın? İnsan hoşuna gittiği yere tek bir. Ne kadar sakınsalay ki ne arı varır o uçuca apınar bal aldığı yerin nereyse? Canım ben de sen iyi gide. Arkadaşlara yerde gel olsun gaziköyle. İşte ben burada bizden misafir oldu hiç kimse değil Hacı Kamil'e ne olsun ne olsun Şık Mustafa'nın ayağını kaydırayım. Halitelerin olayım diyor. O da inşaplı. İbrahim Efendi yaptı ki Bir mektup yazmış kucak boyu. Arabiyyil ibare. Arabiyyil. Onda Hacı Rüstefendi. Düzetmediği, satır kalmadı. hep noktalarımız Araçası. Hep failini, mesulunu bütün hocam düzetti diye Hacı Kamil. Şeha böyle mektup yazılmaz. Bazi Tere Kabilim'den olur, çok ayıp olur. Ne dediyse de kafası seçin, bunu böyle alim görürsek, orada Şeyh Mustafa, şey olsun, bu alim oraya baksın, desin maksadı ile gönderdi, mektup geriye geldi. Babam gibi artık bakmışmış, Hazır Oca kılavuz olmuş. Onu Hacı oldu mu babama verirlerdi. Kamil Efendi'ye olduğu belli yani, değil, liseci Kamil diye yazılmış bizim alemlerde getti mi? Atalı mı? Nasıl kalabildi mi? Nasıl açmışlar, bakmışlar ki? Hacı Kamil, nefsini mi şeytanın Allah tahtı Yani o kadar vasfetsiz, oğlunu arabiyül hübvan ediyor, diyor, diyor halimize vasfetsiz. Kısa bir cevap vermiş, nasıl inmişler mi? Bilirlermiş, onlar diyor, uzağı yakını görürlermiş diyor. Onun için yok ettiyse bu da sert. Hojatı sert. Ne acılar taşıyor, Hayır hocam, bu kutbu cihanımızdan ne kadar tepeyüz ile bilese insan o kadar dayar. Kutbu cihanın da teyiz alamazsa o kadar güçcüdür. Sen yani başka şey bilmezdi. Cennet ne kadar? Cennet büyük, hayret edin. Cennet basit bir yok diye ne bileyim. hiç hesabı almadık. Efenizden ne kadar yapışmış o kadar muhknatı oluşturuyor. Efendimiz'den ne kadar ayrılmıştır, o kadar ham döndürür. Ben bilirim, adam kim ne oldu ona göre, başka mesele yok diyor. Bir Recafi Kerim'e, Kerim olan Allah'a, bir veri niyameti istedimlerine, devamlı veri niyametine ası ederek bu nefsile şeytan, ası ederek, usta i̇şte hakkı acet ve ikab eğilmekten Halik almıyorlar. Ben bu iki düşmanı duşma, görüyorum diyor Hangi Efer Efendimiz. çalışıyorlar ki diyor Halik'i atın ne diyor. O nimetine yömetine rafık diyorlar. Milyonlarca insanı diyor cehenneme gönderiyor. Milyarları. Milyarları. O iki düşman yapan. Bir şey var. Biri nedir? İyi dinler Bapana iyi bir oğlum, bir güvür mesela ve bir kuluna istinad etmedikçe o adam bir kutlu cihana istinad edip dayanmayınca, onun etenini tutmayınca, tutmayınca, çençe-i şekabetlerinden tahlif-i dilyan e, edemiyorlar. Onun, onun nefs ile şeytanın eliyle yakasını kurtaramıyor, ancak bir kutlu cihan olursa tehtip alıyor, nefsin yaşına bir kaç kalkıyor. Zahir hocamız var. Tanıştınız. Efendimizle beraber Hicaz Zahit orada. Şimdi onun bayramına getirdiler diye Hiç şey rica ettim. Birisi dedi efendim müsaade buyurun mu konuşmama? Buyur dedi. Bana himmet et diyemeyeceğim. Çünkü hizmet edemedim. Dedim dedi. Hoca ilm oldu. Hocam. Efendim bana dua et diyemeyeceğim. Çünkü emir vermiş olurum. Duaya ben layık asam sensati dua ediyorsun bizlere. Duan gelir. Bir şey isteyeceğim yalnız. Sizden bir şey isteyeceğim. Onu kabul buyur. buyur diyelim, diyor deniyor. Efendim. Sizi ve sizin evraklarınızdaki insanları canım gibi seviyorum. Şiddetli seviyorum. Bu sevgi bazı gelir bazı da gider evet. elde değil. Ha, belki gitmesin, bu sevgiyle yaşayayım. Bununla üleyim, bununla kalkayım mahşerde ne olayım? Amin Tahir. Allah, bu sevgiyle yaşasın, bu sevgiyle öldürsün Tahir, der diyor. Ben üzülerek dedi ki, diyor, Tahir efendi, benim de bundan başka bir ümidim yok. Yani, bu kardeşlerimi sevdiğimden başka bir umudum yok. Bunların yüzü gözü hürmetine affolunur muyum bilmiyorum. Der diyor. Baktım gözünden ağlıyor böyle. Çünkü kardeşlerime ben söylüyorum hepsine birden. Belki son evrimiz olacak bu. Çünkü kat kesicisi. Kainat Muhammed Ali Salat ve İraçtan teşrif ettim, şöyle iki yazı gördüm diyor. İki tane yazı var. Birisinde levhanın, ne kadar sofu, takva, ibadetli, itaatli olursan o, kötü insanlarla beraber düşüp kakıyorsan, yuhşerul mer'u ma'amene habbe, kişi sevdiğiyle beraber haşrı olacağından o kötülerle beraber cehenneme gider. İsterse dünyanın doğusu ibadet olsun. Allah bunu kötüden tutmuş dünyada kadar, fena kimselerle teşvik-i etmiş. Bir insan ne kadar ıfkankar, günahkar olursa olsun zaten. günahlarına tövbe ederek iyi kimselere karışmış, onlarla sohbet eder, onları sever, onlara karışmış. Harika Zülcelal Celal, suratıyla bütün günahını affederim, onlarla haşri cemilerin mahşerde emmer ummâmele habbe, şu şeril merum mu annen elhabbe onlarla beraber haşleceğim derim içinden günahkârı seçmeye de haya muamelesi buyururum şu oranı içinden yaramazlar var ben bilirim Tüm genel ben, sen de çıkın. çünkü gelen cemazın sen sen Allah'a sığın galla çıkın yememecin çünkü. bunu kana utanırım diye utanılır sen bunu kana diyor utanın da Isyanlı, isyansız, kötü kalb gelen, iyi kalb gelen insanı seç hadi. Çıkacağım içimizden Allah'a diye Diyemem de diyor, ben diyebilir miyim diyor Allah. Ben Allah'ı kan hayal muamelesi yapmamıyım. Çünkü onu seçici olsam o kötü insanı, peygamberler seviyor. Utlu cihanları seviyor, galsul azamları seviyor, Utlu ulaları seviyor. İbadillahi s-salihin, salihin, salihin cümrâtını seviyor. İşte şu cemaat salih cemaat. Allah bunu bize vermiş elhamdülillah. Bunların içinde olduğumu mu Allah'u Teâlâ Hazretleri onların içinden sizin seçip de cehenneme gönderemem. Gücün gitmez demek istemiyor da, ya muamele sıpıyorsun. Onlarla, merhem onlarla, günahın çoğu ama tevbe etmişsin geç. Onlarla dirim. Peygamber şimdi, bile ağlayır diyor ki Allah diyorum seni diyor bu sevgiden ayırma ya Hakkı diye böyle. Herkesin bir tecik ümit yer o da Allah için sevişme kadar. Allah için sevişme. Ya Musa benim için ne amel ettin? Namaz kıldım yarabbi, oruç tuttum yarabbi, hak ettim yarabbi, Hep bunlar senin için. Namaz delil olacak, cennete götüreceğiz. Oruç cünne olacak, perde olacak. O zekat vücutuna, bedenine, kuvvet vücut üstüne gölge olacak. Zikullah nur olacak. Benim için ne yaptın yanı sırat köpüsünse nur olacak. Onlar hep senin faydana, ne yaptın? yaptım ya Rabbi. Sen beni oraya celal et ya Rabbi. Elvali teliyveliyen, la adev teliy aduzen. Benim için bir yerini sevdin mi? Bu Allah'ın sevgili kulu diyerekten onu sevdim mi? Bu da Allah'ın düşmanı namaz kılmaz, abdest almaz oruç tutmaz ağzından söyler, onları da benim için onlardan da ayrıldığınız mı? El-hutzu fil-lâh ve el-buğzu fil-lâh mı? Kulum yaptığınız mı? Ya Muhtar, böyle yaptığınızı. Ya i̇şte benim için amel bu olur, benim sevdiğini seveceksin. Kardeşim işte yolumuz bu gösteriyorum ben birazcık üstünü açıyorum. Bilmek ki Allah'ın iyi kullarıyla sevişeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah'ın sevmediği kullardan da ayrılacağız. Kalibimizi ayıracağız. Bir işimiz maksadıyla dükkanımıza girdir, dükkanımıza girdir. Rahitalı olaraktan o işi göreceksin. Çok fazla oturmadan, onu daha çok tutmadan müşteriye salacaksın. Hiçbir şey yok başka. Kalbinde daime iyilerde olacaksın. ''Vekûnû ma'at fâdîkîn'' ''Vekûnû ulu ma'at fâdîkîn'' ''Sâdîkînle beraber olun.'' buyuruyor Allah-u Teâlâ. Sâdîk kullar, malise, meşritle olsa, sen de vudursan, şöyle dur tuttuğun zaman, onun hatırındadır, bir zengi binde olur. Bunu Üstaz kendi insanlığa diyor ki, ''Nasıl bakmış? güneş, şaktan durdu ne? Bu rüyası değil de efendim, rüyası, bütün dünyayı kablamış. Güneşin rüyasına uzaklık olmadığı gibi, Allah'ın Evliyaullah da, Evliyaullah'ın da ruhaniyetine uzaklık, yakınlık yok. Kardeşlerimiz, zeki insanlar var içinde işte biliyorum. Bu rüyatin, bu rüyatin targı yoktur seyyidin. Kalbimize ile katil günü sen Oğlanın nefiyatı bu. Kurubiyetin uzaklığın, yakınlığın, bu kurubiyetin uzaklığın farkı yoktur seyyidim. Sizin için bunun hiç farkı yok. Onun için büyük yerle kalbende olursan, yanlarında olursun. Allah onların yanından ayırmasın. Bizi yanınızca ayırmasın inşallah. Elhamdülillahi abdül alemin rızalillahi te'ale. Ya ki na total musta'min san'at. Em, kegambangan jeneh go wona ana sabana sing piyangdaran sing sampeyan di kira. Kebutuhan haza dum tekan misdan haji saderi lan kuta. Kebaon aja tenge lan aja tenge sing piyangdaran sing sampeyan go ana. İzlediğiniz hmm. the uh... I think on